Efendim Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerif ayınız tekrar mübarek olsun. E, hayırlı iftarlar diliyorum. Bu akşam yine çok birbirinden iki kıymetli konuğum var. Sayın Bakanımız Ahmet Bisbah Demircan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam diyorum çünkü hafızsınız. Eyvallah. Diğer bir konuğum da Adem Balyemez hocam. E, hocamız da e, Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde e, kendisi meslek dersleri öğretmeni. İnşallah çok keyifli bir iftar e, muhabbeti, sohbeti sizleri bekliyor. Ezan da okundu. Ee, ne demek düşer bize? Allah kabul etsin diyelim bizler de iftarımızı açalım. Allah, Allah kabul, kabul etsin eylesin. buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. efendim iftarımızı yaptık Allah kabul eylesin şimdi çay ortamında böyle güzel muhabbet gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz hep beraberce Sayın Bakanımla Eyvallah. Eyvallah. Sayın hocamla beraber Evet hocam Rizeli'siniz şimdi bu Asen, muhabbet... Asen, Asen Rizeli'siniz Rizeliz, ama mi? İstanbul'da doğma ama Rize'ye böyle uğramadan da geçmeyelim bu muhabbette değil mi <gülüyor> Eyvallah, Selam verelim Rizeli hemşerilerimize yani Rize bambaşka bir memleket ee, i̇nsan da organik. Ee, gerçekten samimi, mert. Ee, tabii biz, dedem 100 sene evvel e, İstanbul'a gelmiş. Babam da İstanbul'da Kasıpaşa'da doğmuş. Ben de e, Kasımpaşa'da büyüdüm. Ee, siyasete girdikten sonra hemşerilerimle daha da yakın oldum. Ama sonuçta Rize'de bir evimiz var. Yani. Elhamdülillah. Oraya çoluğumu çocuğumu getiriyorum. Ee, çoluk çocuk Rize'yi tanıyor. Herkes kendi memleketine ait olduğu yerlere mutlaka gitmeli. Bu süreçte bir şey daha öğrendim. Hani e, sohbet ediyoruz. Meğer bizimkiler aile olarak Ahlat'tan e, gelmişler. Bu vesileyle Ahlat'ı da gidip bir görmeyi arzu ettim. Ahlat'ı da gittim gördüm. Bitlis Ahlat. Bitlis Ahlat. Ha. Oraya gelmiş Büyük Selçuklu zamanında. Oradan e, Kuzey'e gelmişler. Evet sonuçta Rizeliyiz. <gülüyor> Rizeli hemşerilerimizi de çok seviyoruz. Ama Var Kasımpaşa'da olma büyüme. Bütün hatıralar kasıp taşıda. Yani. Yani. Şimdi biz dikkat ettiysen başlangıçta hani size hocam diye hitap ettim ya. Evet, tabii eyvallah. ki sizin bir kimliğiniz var. Ee, şu an bakan yardımcısı evet. görevini yapıyorsunuz. Evet. Yıllarca Beyoğlu'nda belediye başkanlığı yaptınız ki o dönemde yani ben de çalışım kurumu itibariyle böyle cenazelerde çok sık karşılaşırdık. Çok beraber olduk. Hani Beyoğlu'yla özleştiniz. Çok seviliyorsunuz. Evet, Halen de Aha, özleniyorsunuz. Eyvallah. Ee, o yüzden tabii geçmişte bir hafızlık kariyeriniz de var. Var evet. O yüzden ben hocam diye hitap etsem hiç burada. sorun yok. Zaten ilahiyat okuduk, hafızlık Elhamdülillah. Ee, ne olsun daha bu kadar oldu. <gülüyor> bu arada hocamız da Eyüp Sultan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde evet. meslek dersleri öğretmeniydiniz değil evet. mi? Evet, Fatih Bey. Eee Eyüp Sultan Kız Anadolu Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenlik vazife yapıyorum şu an. Davetiniz üzerine burada bulunduk. Size beraber bulunmaktan çok mutluyum. Bu arada bütün izleyicilerimizin Ramazan-ı Şeriflerine de tebrik ediyorum. Allah el mübarik etsin. Şu anda iftardan aşları Allah kabul etsin. Rabbim sağlık, afiyetlerinizle iftarlar Ramazanlara ailecek hepimizin ülkemizi bir buluşmuşsun. Pandemi süreci geçti. Çocuklar uzunca bir süre, evet. süre okula da gelemediler. Evet, yani. Öğrencilerimizi açıkçası özledik. Şimdi online derslerde o yüz yüze dersin sıcaklığı tabii ki olmuyor. Yine idare ediyoruz durumu ama Yüzle beraberken ki o muhabbet, o birliktelik bana çok enerji veriyor. Ben hayatı sevgimi enerjiyi buradan oradan alıyorum. Öğrencilerle beraber olmaktan. Kesinlikle. Hocam şimdi öğretmenlik çok kutsal bir görev. Gerçekten. Şöyle alıyoruz. mesela ben de bunu çok düşünmüşümdür. Bir ilkokul öğretmeni bizim dönemimizde mesela ilkokullar 5 yıldır. E, i̇lkokul birden alır, son sınıfa kadar getirir. E, bütün bir hayat boyunca bunu 4 kez yapar, 5 kez yapar. Ve o 200 kişi, 250 kişi onun hayatıdır. Çünkü tabii ömrünü ona vakfediyor. Dolayısıyla onların gözünde öğrencileri bir yere geldiğinde inanılmaz bir parıltı vardır. Orada kendini hisse sahibi e, hissettiğinden. Yani öğretmenlik gerçekten bu anlamda en e, kutsal görevlerden biri. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la e, İslam medeniyetini ve e, Kur'an'ı öğreten bir öğretmen olarak e, hayatımızda öğretmenlik önemli. Gerçekten o işte hocamdaki o parıltıyı, o yüzündeki Anladım. nuru, evet. o, mutlaka o enerjisini zaten öğrencilere geçirdiğini hissettiğim Bu için... sevgi olmasa, Ay, kalbiyle sevgi... bu aşkı olmasa hiçbir şey olmaz. Sadece motomot bir bilgiyle. Tabii. Oturun. Hani Hayır. hiç tebessüm yok, gülümseme Tabii. yok. O zaten o öğrenci almaz ki o ilmi. Almaz, evet. O bilimi kuşanamaz. Şimdi malum biliyorsunuz Kur'an'da var. Simahum fi min eseri İnsanların simalarında, yüzlerinde, içlerindeki güzellik ve enerji var. Buna aura diyoruz biz. Yani modern dünyada aura. O auranız yoksa, o sevgi iklimini oluşturmadıysanız, o enerjiyi yayamadıysanız, iş, işinizi zaten aşkla yapamazsınız. Kesinlikle. Ee, zaman zaman konuşurken hep şunu öğrencilerime söylerim. Ee, benim tek derdim, siz okuldan mezun olduktan sonra hafızalarınızda hayır dualarla anılmak. Ee, benim şahsım ve ismim aklınıza geldiğinde yüzünüzde bir tebessüm oluşması. Bunu başarabilirsem ne mutlu bana. Hep bunun için bu görevi yapıyorum. Sizlerden de bu konuda dualarınızı her zaman, hüsniyetleriniz bekliyorum diye çocuklarıma sık sık bahsederim. Yoksa hakikaten hayatın bir anlamı yok. Üç günlük dünya diyoruz, gelip geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi yani arkandan bir hayırlı bir eser bırakamazsan, arkandan bir iz bırakmazsan hayatı niye yaşıyoruz ki? Neden yaşıyoruz? Hakikaten bir amaç Sonuçta yani Hepimizin hayatında ee, yani bu başkan olabilirsiniz, iş olabilirsiniz, işte siyasette uğraşabilirsiniz. Ee, arkanızdan çok kelimeyle değil, iyi insandı veya kötü insandı. İz bıraktı veya iz bıraktı. Ha, evet. İkisinden biri. Güzel. Dolayısıyla yani bu izi e, sonuçta insanlar az kelimelerle konuşuyor. İyi dinin altında çok şey var. O duyguyu verebilmek. Yani Zaten tabii şu... Peygamber de tamam. az kelamla çok evet. e, şeyler ifade eden bir niteliğe sahip değil mi? Çok konuşmak değil. Az konuş ama... Bu lisan hal. hal. Evet. O duruş. işten insanlara gösterdiğiniz e, samimiyet ve selam zaten bu. Yani insanoğlu bağımlı bir varlık. Yani havaya bağımlı, suya bağımlı, insana bağımlı, kainata bağımlı. Tek başına bir varlık değil. Ve bölüşmeye ihtiyacı var. Acıyı bölüşerek hafifletiyor. Sevgiyi de bölüşerek artırıyor. Mesela işin... Bütün esprisi bu. Hep böyle söyleriz ya biz. Hani mesela pandemi sürecinde değil mi? Düğünler olamıyor insanlar veya oluyorsa da işte 10 kişi, 20 kişi... Hepimizi o... kucaklaşmayı özledik. Ya, ya mesela evet, siz geldiniz daha. böyle tokulaşıp böyle sarılamadık evet. birbirimize. Evet. Yani ama Allah'ın izniyle bu pandemi atlatacağız. atlatacağız ya. İnşallah, İnancımız inşallah, o, niyazımız inşallah. o. Tabii bu dualarla inşallah... O fiziki mesafe, işte maske mesafe, hijyen, evet. onlar da bir duadır esasında. Tabii. Bunları da fiiliyata geçirmek. Fiili dua evet. Tabi bu da fiili duadır İnşallah. Hocam şimdi Kasımpaşa'da yıllarca orada tabii, tabii. E, hizmet ettiniz. Hiç Ramazan'la alakalı mutlaka zaten güzel oluşumlar, iftar, sahur programları yaptınız. E, i̇nsanların işte mesela e, evine ekmek, işte yiyeceği olmayanlara erzak anlamında güzel şeyler oldu zaten. Ben de buna tanığım. Hiç böyle unutamadığınız bir anı var mı? Tabii mutlaka çok anı var. Ama bizim sokak iftarlarına her bir ay bir keyifti. Yani insanlar... Şimdi aklıma hemen Arda Sokak geldi, Arda Caddesi geldi. Her akşam böyle iki bin kişinin toplandığı ortamlar olurdu. Cami-i Kebir'e yakın mı orası? Yok bu. Bütün bir yolun her tarafında. Hmm. İnsanlar o bölüştükleri sokaklarda bir de masa koyup oraya oturmanın, hmm. saatlerce orada beklemenin keyfini... Bunu çok gözlemlerdim. Yani mahallenin içerisinde, evinin dışında o, o yürüdüğü ortamla e, iftar münasebetiyle oraya toplanmak onları çok e, neşelendirildi. Ve aslında paylaşmayı Ramazan'da o sofranın sadece yemek değil, e, insanın oradaki e, zeytine hurmaya ihtiyacı yok. Aslında muhabbet. bölüşmeye ihtiyacı evet, var. Hani diyoruz ya biz, gönül ne kahve ister evet. ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Doğru. İşte insan e, o muhabbeti bölüşmeye e, ihtiyaç hissediyor ve Ramazan ayı e, çok enteresan oruçlarla aslında ihtiyaç sahiplerinin neye ihtiyacı olduğunu anlıyorsunuz. Lokmanınızı paylaşıyorsunuz. E, öte yandan iftardan sonra büyük bir neşe e, geliyor. Çünkü e, teravihler var. E, sahurlara gitme var. Orada bir heyecan var. Bir bölüşme e, ortamı var. Benim zihnimde hani sorunuzda o vardı çocuklukta. Hatırladığım bayram e, ortamı gibi bir Ramazan. ve Ramazan'da o iftardan sonra e, teravihlerde e, caminin arka tarafında durup selamlara eşlik etmek. O bir heyecandı. Yani çocukların Aynen. heyecanları. Aslında sosyalleşmenin bir ortamı. Kesinlikle. O ibadetler, e, herkesin oraya gelip gitmesi. Evet. Bunlar işte e, cami e, Toplayıcı bir merkez olarak Cenab-ı Allah aleminə e bizi ibadete sevk ediyor ama insanlarda bir yandan sosyalleştiriyor. Evet. Ee, şimdi tabii ben Erzurumluyum. Ee, muhterem hocam da Gümüşhane'li. Ee, Gümüşhane'ye tabii gitmek nasip olmadı. Bay gittim ama inşallah Hı. bir gün de Gümüşhane'ye gideceğim. İnşallah. Şimdi Gümüşhane'de siz orada mı büyüdünüz, doğdunuz evet. yoksa? Evet, Gümüşhane Şiran'lıyım ben. Gümüşhane Şiran ilçesinde doğmuştum 1976 yılında. Çocukluğum orada geçti. Daha sonra eğitim vesilesiyle İstanbul'a geldik ve İstanbul'da hayatımız devam etti. Ee, gerçekten e, az önce başkanım e, Beyoğlu'da çocukluğundan bahsederken benim de kafamda hemen kendi çocukluğum canlandı. Ee, gerçekten de halkımız e, Ramazan'ı o hale getirmiş ki bizden önce, biz çocukluğumuz ortam içine doğduk. En sevilen ay Ramazan ayıydı. Yani Ramazan ayının şenlikleri, akşam iftardan sonraki böyle köy meydanındaki toplanmalar, muhabbetler çocuklar arasındaki oyunlar Hacivat gerçekten Karagöz oyunu var mıydı? hiç unutamıyorum Hacivat Karagöz de vardı başka oyunlarımız da vardı Tabii şu an ayrıntısında çoktu girmeyelim ama gerçekten hiç unutamıyorum çocukluğumuzdaki o Ramazanları yani bütün halkımızda şu an eski Ramazanlar deyince hep böyle ne vardı acaba eski Ramazanlarda diye bir kapalarda soruyor Evet konuşuyor. Tam bu Evet gerçekten yani şimdi öyle. normalde eskiden Afedersiniz sözünü bitirelim. Şimdi İstanbul'da böyle, e, Anadolu'da insanlar çok bir yere gidip gelemiyor. Herkes kendi muhintinde yaşıyor. İşinde gücünde. Ramazan'la birlikte sosyalleşme başlıyor. Evet. Hareket başlıyor. Dolayısıyla aslında eski Ramazanlar, ah o eski Ramazanlar dedikleri e, İstanbul veya Türkiye'nin dört bir tarafı aslında şenliklerin, heyecanın, bölüşmenin, paylaşmanın hat safhaya çıktığı bir e, şey, bir süreç. Kesinlikle. Ha bugün tabii modern dünyada, ee, dışarıda yemekler, içmekler, e, sahilde gezintiler gibi sosyalleşme olanakları çok daha fazla oldu. Ee, ama geçmiş dönemin Ramazan'ı aslında sosyal paylaşımın zirvede olduğu dönemler. Demekti. Şehir hayatının bize kattıkları var, götürdükleri var. Küçük yerlerde bu hasletler aynı şekilde yine devam ediyor. Devam ediyor. Yani kırsalda bu devam ediyor. Ama büyük şehrin kendine ait problemleri var. Bu ee, Bunlar süreç içerisinde acaba nereye evrilir? Onları da hep birlikte göreceğiz. Bu arada hafızlık nerede yapmıştınız? Hafızlık aslında e, e, Kerim Hatun'da başladım. Burada e, Üsküdar'da. Mustafa Demirkan hocam. E, Mustafa Demirkan, hocam, Demirkan o, Hoca. Hocam. Zeki Hoca'm vardı onlarla. Sonra Yeşil Cami Kur'an kursuna gittim. İsmail oldum ama Bir dakika, Sonuçta Yeşil okudunuz Yeşil Cami'ye de gittim. Aa, evet ben İsmail Hoca Vardı orada rahmetli. İsmail Okutan Hoca. İsmail Okutan Hoca. Allah rahmet eylesin. Evet, ben de eylesin. çok eğitim aldım ondan. Abdullah Hoca. Ondan Yeşil Cami sonra... mezunuyuz o zaman. İkimiz Yeşil Cami'de de evet. Ortak yönümüz Yeşil, varmış. Ortak yönümüz var. Sonra tabii e, babamla da e, böyle e, birkaç Kur'an kursuna gittik. Buradan Ali Ama... Rıza demeyeceğimiz. Evet, <gülüyor> <yapıyoruz. gülüyor> evet elinden öpüyoruz babamın da. E, Hafızlığını onunla tamamladım. Dışarıdan ortaokulu verdik. Öyle devam ettik ilahiyat okuduk. E, 92 yılında oradan mezun olduk. Şimdi babanız deyince aklıma bir anım geldi. Ramazan ayı yıllar önce yani 8-9 yıl önce bir iftar programıyla böyle bir start vermiş oldum. Bir abimiz sağ olsun vesile olmuştu. İlk konuğum Ali Rıza Demircan hocam. İftar programı canlı yayın bir Dolmabahçe Camii'nin avlusu. Orada yönetmen son 10-9-8 saniye sayıyor ya, benim kalp böyle gidiyor. İlk defa oturmuşum canlı yayın koltuğuna. Bir deneyim de yok bir şekilde. Ee, Ali Rıza Demircan Hocam benim o telaşımı gördü. Şöyle elini uzattı yani ayağımın Demirci üzerine yani. elini. Bir şeyler okudu ama anladığım kadarıyla Rabbi yesir ve la gibi geliyor. Yani o esnada o heyecanla onu da algılayamadım ama böyle bir Seni dua beni etti. bir teskin etti. <gülüyor> ben, o, o gerçekten Aa, o dokundu o okudu. Evet yayındayız dedi. Bir başladım Allah'a şükür hamdolsun yani hocamın öyle bir güzelliği de oldu bana. Hatta geçenlerde Emirgen Camii'ne gittim de orada da görmüştüm. Ee, gayet sağlıklı, afiyetli. Allah sağlığını, saati daim rahim e, Mustafa Demirkan hocamızın hakeza öyle ve gerçekten daha ismini sayamadığımız o kadar güzel insanlar var ki evet. e, ev, e, Allah dostları var ki Allah hepsinden ebeden daha, razı olsun. üzerimize meygeçen bütün kullarımız. Allah, lazım, Allah razı olsun. olsun. herkese. Ee, rahmet Allah. olanlar Allah rahmet eylesin diyelim inşallah. Amin. Hafızlık peki yani tamam yaptınız ama devam ee, ediyor. Devam no, ediyoruz. O, devam ediyoruz yani sürekli okumalar yapıyorum. Bu arada hafızlığını tazelemek isteyenlere yeni bir yöntem de söyleyeyim yani tazelerken <Gülüyor> e, biliyorsun maalesef biz normalde tekrar ederiz. E, bu tekrarı dinleyerek yapmak daha güzel. Yani, Aa, o da bir o da bir yöntem, yöntem. yani ben son e, iki yıldır e, tekrarımı dinlerken yapıyorum hem eksiklerimi buluyorum hem de hmm. ağızdan çıkanı kulak e, duyuyor ya o ikisini aynı anda yaptığınızda da daha tesirli ve hızlı e, tazelemeyi sağlıyor böyle bir yöntem e, tesadüfen e, oluştu Çok güzel, güzel o, bir Kur'an e, hıfında Çünkü insan aynı anda kura yani ezberlerken ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Duyacak ki zihinde bu kalsın. Bu eğer ağızdan sesli çıkmazsa hıfız zorlaşıyor. Tekrarda da aynı şey var. Onun için böyle bir yeri dinleyerek okumak çift dikiş gibi oluyor. Dolayısıyla bu bizim durumumuzda olan herkese bunu da tavsiye ediyorum aynen. özellikle. Evet, evet. Aynen öğrencilerimize mesela çeşitli şekillerde ezber yapmaları lazım. Öğrencilerimiz bazen zorlandıkları oluyor. Onlara aynen bahsettiğiniz dinleyerek ezberleme yöntemini tavsiye ettiğimde birçok öğrencimin bunda başarılı olduğunu ve de, şahit oldum. Yani şöyle ezberi yaparken eğer dinledikleri şahıs da ise o kıraati üzerine algılıyor. Evet. O doğruyu oradan götürüyor. Zaten Hı. bu Kur'an eğitiminde başkanım siz bilirsiniz Femi Muhsin diye bir kavram var. Femi Muhsin kavramı zaten bu Kur'an eğitiminin temelini oluşturuyor iyi bir Kur'an okuyucusundan, iyi bir hafızdan veya Kur'an karesinden, Kur'an dinleyerek öğrenen kişilerin Kur'an okumaları Kesinlikle. her zaman çok Bu daha sağlam bütün, oluyor. Bütün bilimler için geçerli. Ve işte kimden duyduğunuz önemli. Doğru, ben, doğru bir tespit. Ben mesela hocam hani hafızlık yaparken İshak Tanış hocamız var. Ben de onu dinliyorum zaten. İsmail Hocamız biliyorsunuz aynı zamanda <gülüyor> İshak Hocamız biliyorsunuz Büyük Piyale Paşa Camii'nde şimdi Çamlıca Camii'de. Çamlıca. Evet e, önceden diyorum. Büyük Piyale'deydi. E, gerçekten çok güzel. Yok, e, evet, yani, kasetleri, CD'leri falan. Onu dinlemeyi tercih ediyorum Aynen, ben de. Ramazan ayında malum yine e, şey yapıyoruz, onu dinliyoruz. Bu arada Ramazan aylarında tabii e, tekrar e, tazeleme yaparken meal üzerinden geçiyorum. Ve her dönem e, tekrarı yaparken e, hatim yaparken bir soru soruyorum zihnimde. Mesela en son e, Cenab-ı Allah e, iyi kullarından ne istiyor diye bir soru sorarak e, yukarıdan aşağı. hem e, tazelememi yaptım hem de e, tercümelere buradan baktım. Böyle bir temayla e, çok güzel. bakıldığında o, o, o bakış üzerinden inanılmaz bir perspektif Geliştirdiğinizde görüyorsunuz. Yani bakarken hepsini tek tek anlamaya çalışıyoruz. O bir yaklaşım. Ama bir de mesela bir yönetici olarak iyi vatandaş olmak, iyi insan olmak. Kul hakkı yamıyoruz. Bu kavramlar üzerinden bakıp izlediğinizde orada size bir açılım da sağlıyor. Her defasında bir demayla. Aynı. Kur'an'a dönmek. Mesela kıymetli. sayın bakalım. Mesela ben Fatih Savaşım. Benim vicdanımda hissi duygularımla neyim eksik neyim artı onu biliyorum. Ben evet. eksiklerimle misal veriyorum kul hakkı noktasında sıkıntım var. Kur'an'ı açıp en azından o kul hakkı noktasındaki ayetleri irdelemek onu kuşanmak gibi veya tebessümde sıkıntım var. Yani bir tebessümle alakalı ayet Allah bize ne diyor ya işte komşularımla olan münasebetim, münasebetim noktasında bir sıkıntı var. Esasında baştan sona meal okumaktan öte, tabii ki okunmalıyız, hepsine vakıf olamayız belki ama yani en azından bildiğimiz sureler veya bize elzem olan, eksiğimiz olan noktada Kur'an'a başvursak, o da bir çözüm olur mu sizce? İnsanoğlunun zihri bütün idrak etmek üzerinden gidiyor yani. İnsan ahsen-i takvimdir. Biz bir insana böyle bütün olarak bakıp mutlu oluruz. Tek başına bir kol görsek, kafa görsek, ondan mutsuz oluruz. Tabii. Olayları idrak etmek isteriz hmm. uçtan uca. Yani bulunduğumuz yerin tamamına vakıfsız idrak eden bir aklımız varsa ki tevhid de buradan geliyor. O zaman olayı kavramış ve anlamış oluruz. Ama idraksiz baktığımızda olayı bir kenarından anladığımızda tam kavrayamayız. Onun için Kur'an'ı mümkünse özellikle ilahiyatçılar açısından söylüyorum. Baştan aşağı okurken ee, baştan aşağı bir kere bitirip, sürekli bitirip bir konu üzerinden e, fokuslanıp anlamaya çalışmak kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü bazen Kur'an'a ibadetler üzerinden, yani İslam'ı ibadetler üzerinden anlamaya e, çalışıyor olabiliriz. Oysa e, İslam e, bir e, kainat e, dini, yani işin, e, içinde e, insanın ruhu bedeni var, onun Cenab-ı Allah'la olan e, ilişkisi var aynı zamanda kainatın bir parçası olarak insan var. Evet. Mesela e, e, ilahiyatta e, okurken ahkam ayetlerine e, ehemmiyet verir. Oraları anlamaya çalışırdık. E, oysa e, mütecabih ayetler var. Bir de e, kainatı bize ısrarla anlatan Cenab-ı Rabbül Alemin'in bir e, dikkat çektiği e, başka alanlar var. Oraları e, ıskaladığımızı her zaman görüyor. Evet. Oysa Kur'an bir bütün. Dolayısıyla hep o, o alanlar değil de e, ıskaladığımız alanların görme fırsatını da bize verir, verir diye e, özellikle düşünüyorum. Evet. Bu açı evet, bakış açısından evet, abi. Aynen bakıyorum size e, belirttiğiniz gibi yani e, Kur'an bir hayat nizami kitabı yani biz İslam'ı genelde e, yıllardan beri ilahiyatçılar olarak hep e, sanki namaz, abdest, tesbih genelde halkımızın zihninde de bu şekilde e, oluştu ve bunu pek yıkamadık. Oysa Kur'an e, komşuluk ilişkilerinde, sokakta, ticarette, evlilik boşanmada, e, Mirasta. yani miras, e, kadın hakları şu anda mesela çok konuşuluyor kadın hakları, çocuk hakları, e, eşitlik yani birçok alanda Kur'an hep çözümlemeler getiriyor. E, Kur'an hepsine ışık tuttuğu ayet-i kerimeler var ama e, Kur'an-ı Kerim'in e, birçok kez belirttiği gibi atalarınızın dinine uymayın e, ifadesini biz duymazlıktan gelip sürekli hep babamızdan, atamızdan ne duymuşsak onda yetiniyoruz. Tabii şunu söylemek lazım. İbadetlerin bizi taşıdığı nokta şu. iyi insan olmak, uyumlu insan olmak, insanları sevmek. Yani ibadetlerin namazlarımızı kılıyoruz. Kendi iç barışımızı oluşturmak için. Ama sonuçta alnımızı secdeye indiriyoruz. Tevazu sahibi olmayı öğreniyoruz ve... Ee, insanlara tepeden bakmadan, e, kibirli olmadan, şimdi e, işte Ramazan sofrasındayız. Bedenlerimiz aç e, kalıyor. Cenab-ı Rabbul Alemin'in bizim tuttuğumuz oruçlara ihtiyacı yok. Evet. Ama biz bir nefis terbiyesi üzerinden e, kendi kendimizi yetiştiriyoruz. Hac da böyle. Demek ki aslında bütün ibadetler, evet. iyi insan olmak, mütevazi insan olmak, paylaşmak, paylaşabilmek için bizim hayatımıza etki yapıyor. Dolayısıyla... E, bu anlamıyla bakıldığında ibadetlerin bizi bir sosyal varlık olarak hayata entegre etme konusunda e, bize bir yol açıcı söz konusu. E, camilerde o cuma namazında e, namazlarda aynı safta e, bir arada gelmek rütbelerimiz olmaksızın e, yan yana dizilmek bu çok kıymetli bir şey. Tabii. İşte İslam'ı e, bütün bu vazifelerimizi ibadetlerimizi e, bunun üzerinden okumak ve anlamak Aynen. Kıymetli diye düşünüyorum. Kaç çocuk vardı Sayın Burhan? 3 kızım var. Maşallah. Sizin hocam? Bizim de 2 kızım var. Allah hocam hep kızlar. Ne Sizin? Benim de 2 kızım, bir oğlum var. <gülüyor> Allah bütün evlatlarımızı hayırlı eylesin. Allah, Bak, Allah hayırlı hocam. gelecekler, akıbetler Aynen. inşallah onlara da versin. Bu arada tabii sizi mutlaka öğrencilerimiz de izliyordur. Onlara da buradan bir selam gönderin hocam. E, tabii ki, e... Eyüp İmamo Hatip Lisesi'nin ortak kısmını ben de oradan okumuştum. Evet, Oradaki hocalarımıza ne ben ne de güzel. buradan hürmetlerimi, arz, selamlarımı iletiyorum. Ee, ben de o zaman bu vesileyle e, Eyüp Sultan Kız Anadolu Üniversitesi'ndeki e, bütün şimdiye kadar dersine girdiğim öğrencilerime, e, şu an e, kamera ekibinde de bir öğrencim var. E, ve mezun olan bütün öğrencilerime, şu an eğitim alan bütün öğrencilerime e, hayırlı ömürler diliyorum, ailelerine sağlık, afiyet diliyorum. İnşallah anne babalarına hayırlı evlat oluyorlardır. Bizim tek gayemiz zaten buydu çocuklarımızın hem anne babalar hem aileler e, memleketimize. Evet olmaları, hocam Allah zaten çocuklar olmaları. bizden çok sizi dinliyorlar biliyorsunuz. <gülüyor> Allah eksikliğinizi vermesin. <gülüyor> Evde de, çocuklar ailele. en çok öğretmenlerimler. Evet. lafı bir yere kadar Ev ama yere öğretmenim, kadar. Öğretmenim, hocam böyle dedi deyince... kıymetli. Allah razı olsun. Allah e, eksikliğinizi dairiniz. vermesin. Abi, Abi. Teşekkür ederim. Tabii mesela şimdi tabii köy ortamında mesela hani köylerde e, Anadolu ve Güneydoğu diğer yerlerde mesela şimdi biz metropol İstanbul'da yaşıyoruz burada Çocuklarımız buradaki eğitimden istifade ediyorlar. Bazen bir de hani köy hayatını görmeleri lazım geldiğimiz yer değil mi? Oradaki Aslında zorluklar... özlenen de bir şey. Özlenen de bir şey özlenen esasında. Şimdi aynen şey. pandemi sürecinde artık evet. herkes değil mi? O toprağa, ayaklarının toprağa temas etmesini, kimse, izole bir hayat, işte ağaçla, bitkiyle beraber bir yaşam... Bunu arzu ediyor yani geldiğimiz noktaya... Yani ya, coğrafya kaderdir. Ee, i̇nsanın bedeni sonuçta ailesinden ve onun beslendiği topraktan. Şimdi e, ne diyorlar? Yani, e, kökün neredeyse aslında orayla bir, e, bir bağın da var. Evlatlarımızın e, çıkıp geldiği memleketleri bilmesinde fayda var. Başkanım e, insan e, biliyorsunuz topraktan yaratılmış. Evet. Yani ham toprak olduğu için insan için doğal olan toprakla temas halinde olan bir yaşam. Zaten şu anda e, psikiyatristlerin de e, tan en çok evet, tanıdığım e, doktorlarımız, hocalarımız var. E, ö, i̇nsanların şu anda psikolojik olarak çektikleri sıkıntıların ve psikiyatri bölümlerine başvurmalarının e, en büyük gerekçelerinden birisi şehir hayatında toprakla temas etmemek. Tamamen elektronik e, ve elektrik ağırlıklı bir yaşam. Dijitalleşme. E, dijital yaşam. E, i̇nsanlar toprakla e, temas etmemesinden kaynaklanan e, ciddi anlamda psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Ve bu yüzden de açıkçası memleketlerine giden insanlar orada rahatladıklarını hissediyorlar. Herkes şu an bizi dinleyenler içlerinden bunu geçiriyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü memleketlerine gittiklerinde toprakla temas ettiklerinden müthiş bir huzur buluyor insan. Evet. Hepimiz yaşıyoruz. Enerjiyi boşaltıyorsunuz Kesinlikle. Çok Rahatlıyoruz terapi gibi oluyor hakikaten. Evet. İnsanlar para verip terapi olmaya gidiyorlar. Oysa memleketine git orada memleketinin havasını solu orada bir istirahat et oranın gece havasını teneffüs ederek uyu sabah uyan emin olun saatlerce terapi olmaktan çok daha kıymetli evet, evet. oluyor. Hani kötü enerji, şu iyi enerji farkında. İnsanlar misali. bunun farkında zaten. Onun için herhalde memleketine insanlar evet. e, gitmeyi şu anda daha çoğalttılar. Tersine göç de başladı bu anlamda. Hı -hı. Yani büyük şehirler evet göç alıyor ama İstanbul ilk defa bu göç almayı bıraktı. Hı -hı. Tersine göç bu var. Bu de belki en büyük etken... Bu var. zaten bayağı bir azalmıştı. Şimdi onu daha çok hissediyoruz Hı -hı. ama memleketin gelişmiş olması kıymetli. Tabii. Bütün hepsi üst üste geldi. İnşallah. Geçen ee, haberlerde duymuştum. İstanbul tarihinde ilk defa e, nüfusu azalmış işte bu yıl işte göç hmm. almadığında güzel güzel, güzel, bir, haber. <gülüyor> güzel, bir, haber, <gülüyor> güzel bir haber güzel bir haber güzel bir haber verdiniz abi. bu haberle de o zaman evet. ne yapalım size bir hediye takdim edeyim. Estağfurullah. Osmanlı'da diş kirası vardır bizlerde Diyanet İşleri Başkanlığımızın gizli de... eseri ee, Kur'an-ı Kerim'e es İslam ilmihale. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam buyurun. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Soframıza bereket verdiniz. Eyvallah. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. sizin bu hediyenizi e, öğrencilerimden e, en yakın zamandaki ilk dersimde e, en güzel başarılı cevap verene sizlerinizi hediye edeceğim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. E, efendim e, bu akşam da Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın iftar saatinde yine güzel konuklarımla beraber huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.